İyi akşamlar herkese. Bugün de bu saatte maalesef sizi böyle çeşitli saatlerde ekran başına davet ediyoruz. Programımızı uyduramadığımız zamanlar oluyor. Lütfen hakkınızı helal edin. Ama umuyorum bu akşam Fatiha Suresi tefsirini tamamı erdireceğiz inşallah. Okumayı, yoksa tefsirin yani surenin tefsiri bütünüyle bitmesi mümkün değil. Her devirde hatta yeni yeni sayfalar açılacaktır bu surenin ve diğer surelerin tefsirleriyle ilgili. Bu akşam 39. beraberliğimiz ve hülasa kısmına geldik. Elmalhamdi yazır merhum tefsiri tamamladıktan sonra bir toparlayış ve bitiriş bölümü eklemiş, başka surelerde yapmadığı bir şeyi yapıyor ve bir özet sunuyor bize. onu okuyacağız sizinle beraber. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bütün samimiyetimizle, bütün içtenliğimizle Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun ki Efendim Fatiha suresini bir kez daha, bu benim yanılmıyorsam üçüncü kez olacak Elmalı Hamdi yazırdan okumayı, tamamlamayı ve anlatmayı kendi yapabildiğimiz kadarıyla nasip etti Rabbimiz Ve üstelik bunların hepsi kayıt altında olduğu için de Ayrıca bir nimet, bu nimet içinde Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler bütün nimetlerinde olduğu gibi teknolojiyi de e, onun rızası doğrultusunda e, onun hoşuna gidecek ve iki, iki cihanda e, bizim e, bizi mahcup etmeyecek işler yapmayı nasip etsin Allah Teala çünkü her şeyin kayıt altına alındığını hiçbir şeyin e, gizli saklı veya kalmadığını veya unutulmayacağını yok olmayacağını evrende bizim ortaya koyduğumuz hiçbir sözün hiçbir attığımız adımın Yok olmayacağını, bize hayattayken canlı canlı gösteren bir şey bu e, imkanlar. Efendim e, daha nice güzelliklere de bizden sonraki nesilleri yeni yetişen gençlerimizi, kardeşlerimizi çok güzel işler yapanlar var. Efendim muvaffak kılsın diyelim onlara daha güzel imkanlar, daha güzel e, hedefler, amaçlar ve e, daha güzel e, karşılıklar nasip etsin Rabbim. Şimdi arkadaşlar e, hülasa adı üzerinde bir özet demek. Yani Fatiha tefsirini ve Fatiha'da işlenen konuları bize derli toplu bir şekilde e, tam 3 sayfada özetliyor e, merhum elmalı hamdi yazır. İnşallah bu akşam o 3 sayfayı size e, araya kendimi çok sokmadan okuyup anlatmayı düşünüyorum. Sure-i Fatiha baş tarafında mebde ve meada müteallik bütün metalibiyle, Mebhas-i marifetullahı yani nelerden bahsediyor Surrey-i Fatiha onu şimdi bize açıklamış. Baş tarafında yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, rahim i Yevmiddin ilk üç ayet. Ee, Mebde ve maada müteallik yani nereden geldik, nereye gidiyoruz, başlangıcımız neresi, varacağımız yer neresi, bununla ilişkili bütün biyle yani bütün çağrışımlarıyla, bu konular neyi içeriyorsa hepsini mebhasi marifetullahı yani Cenab-ı Hakk'ı bilme bahislerini, bilme konularını bize anlatıyor. İlmi Kur'an'ın ve dini İslam'ın mevzunu, Kur'an ilminin ve İslam dininin konusunu, ne Kur'an neyden bahseder, İslam dininin konusu nedir, bundan bahsediyor. Mebadisini, kaynaklarını Vasatın, yani baş tarafta bunlardan bahsediyor. Ee, nereden geldik, nereye gidiyoruz, Allah kim, Rabbimiz kimdir, biz nasıl bir ilaha iman ediyoruz, Kur'an neyden bahsedecek, İslam ne, nasıl bir din, bunlardan bahsediyor. Vasat'ın da ortasında yani ilmi Kur'an'ın mevzu, hası ve gayesi ve diyanet İslamiye'nin mebdii olup en büyük kanunu fıtrat bulunan nispeti i ilahiye ile bütün esrar-ı ve mebadi-i hukukiyeyi tebliğ ve tescil ettikten sonra. Ortası dediği de İyyâkena'budu ve İyyâkenes'te'in ayeti kerimesi. Bu neyden bahsediyormuş? Efendim ilmi i Kur'an'ın mevzuhası yani özel konusu, özel olarak ele aldığı, onu diğer kitaplardan ayırt eden, ee, öne çıkan konusu ve gayesi ve Diyanet-i İslamiye'nin mebdeyi olup e, Müslümanca bir dindarlığın, Müslümanlığa mahsus bir dindarlığın başlangıcı olup kaynağı olup en büyük kanunu fıtrat, en büyük yaratılış kanunu bulunan nispet-i ilahiye yani kendimizi Allah'a nispet etmek, Allah ile aramızdaki bağı. İlişki. Bizim Allah ile aramızda nasıl bir ilişki var? Bunu ve bütün esrar-ı yani sosyal, e, konu, sosyal hayata dair, toplumsal hayata dair gizli noktalar, affedersiniz bunu kapatmayı unutmuşum. Ve nebadi-i ve bütün o hukuki yön. Çünkü bizim bir toplumsal yönümüz olduğu İyya budu ve İyya Kenestahin ayeti kerimesinde ortaya çıkıyor. E, toplumsal bir yönümüz varsa biz bir topluluk içinde yaşayacaksak bir çoğu cemaatsek hatırlarsınız bunları oranın tefsirinden. Efendim o zaman buradan bir hukuk da doğuyor. Çünkü hukuk. İnsanın toplum içindeki hayatını düzenleyen esaslar. Bütün bunları tebliğ ve tescil ettikten sonra yani başlangıcıda nereden geldik, nereye gidiyoruz, Rabbimiz kimdir, nasıl bir ilah bunu bize tanıttı. Ortasında bizim bu ilah ile bu Allah ile bu yaratıcımız ile ilişkimiz nasıldır? Biz tek başımıza bulunmayacağız bu dünyada. Bir efendim topluluk halinde bulunacağız. Bu topluluk hangi esaslara göre Yaşayacak, bunları çok özetle e, içine alan bir ayeti kerime e, ile tescil ettikten sonra son 3 ayette de işte bizim bu son haftalarda üzerinde durduğumuz son 3 ayette de tariki hakkın, hak yolunun, dini İslam'ın efradını, cami, ayarını, mani bir haddi tamını açıklıyor bize. Nasıl açıklıyor ama? Tasvirine doyulmaz bir belagat ile. Tespit ediyor. Öyle bir edebi dil, öyle incelikli bir dil, öyle süzülmüş, süzülmüş, süzülmüş ve bir iki cümleye bütün bu konuları sığdırmış bir dille bunu bize anlatıyor ki işte tefsiri ciltler dolusu sürüyor Fatiha suresinin. Son üç ayeti tekrar özetleyelim. Son üç ayette neden bahsedilmiş? Tariki hakkın, hak yolun, dini İslam'ın, Efradını camiyi ayarını mani bir haddi tamı yani sınırları tam bir sınır çizilerek bize dini İslam'ın bütün unsurlarını içeren gereksiz hiçbir detaya da değinmeyen bir e, sınır çizilmiş oluyor. Sırat-ı mustakim nedir? Hak yol nedir? Efendim e, Allah'ın bu hak yolu bize tanışmak için gönderdiği İslam dini neleri içine alır neleri dışarıda bırakır gayril mağdubi aleyhim velad dalin efendim bunu tasvirine doyulmaz bir belagat ile tespit etmiş ve bunların hepsini bütün bu anlattığı konuları başındaki bir elhamdu cümleyi baligasına derc edip efendim meriyetini nam ilahi ile ilan etmiştir. Bütün bunları en baştaki elhamdülillah Hamd Allah'a mahsustur cümlesiyle, hedef cümlesiyle, bu hedef cüm bütün bu sure, işte şu, şu, şu, şu, şu içeriği ele aldığı konular, ne için, bütün bunlar ne için yani biz niçin Allah'a kulluk ediyoruz niçin efendim e, topluluk halinde yaşıyoruz bunun kuralları ne, topluluk halinde yaşamamızın kuralları ne, sınırları ne efendim e, bu hayatta pek çok seçeneklerimiz var, bu seçeneklerden isabetli olanlar hangileri, yanlış olanlar hangileri, bütün bunları da niçin yapıyoruz işte elhamdülillah bu cümle bize e, bütün bu hayatın hedefini anlatıyor. E, Kur'an-ı Kerim'de şimdi ayet numarasını hatırlayamıyorum ve ahire davam enel hamdulillahi rabbil Cennetlikler cennete yerleştikten sonra bulan hemen bulursunuz ve postun altına yazarsınız ayetin numarasını. E, cennetlikler cennete yerleşince nihai sözleri bu olacak. En elhamdülillahi rabbil alemin. Yani aslında elhamdülillahi rabbil alemin cümlesi bizim bütün bu hayat gailemizin, bütün mücadelemizin, nefsimizle yaşadığımız toplumla efendim işte çeşitli çeldiricilerle olan mücadelemiz doğru nedir, yanlış nedir, doğruyu nasıl yapacağım, yanlıştan nasıl kaçınacağım. Bütün bu mücadelelerin neticesi, hedefi, hepsini topladığınızda nihai hedef elhamdülillah yani Allah'ım sen her şeyin en doğrusunu bilirsin, senin yaptığın her şey en doğrudur, en güzeldir ve ee, övülecek ne varsa hepsi sana mahsustur aslında son kertede cümlesidir. Bununla işte ilan eylemiştir. Ee, bütün bunların, bütün bu sayılanların meryiyetini, meryiyet yürürlülük, geçerlilik demek. Yani Fatiha suresinde e, tefsirinde detaylı olarak ele alınan bu e, ana, konularda, e, ana konularda söylenenlerin geçerliliği de elhamdülillah cümlesinde ilan edilmiştir din İslam'ın bu Fatiha cümle, e, suresindeki tarifi, bu tarifi şu oluyor, iki nokta üst üste. Yani Fatiha suresine göre din İslam'ın tarifi şudur, diyor. Çok özür diliyorum bu telefonlar için. Gadaba uğratmadan, dalalete düşürmeden, doğruca ve selametle Allah'a ve Allah'ın nimetlerine götürüp elhamdülillah dedirten. Gadaba uğratmadan, gayril mağdubi aleyhim, dalin, dalalete düşürmeden yani Allah'tan bir cezayı, bir gazabı hak etmeden ve Allah'ın Allah rızasına hoşnutluğuna giden yoldan sapmadan, doğruca ve selametle Allah'a ve Allah'ın nimetlerine götürüp elhamdülillah dedirten çünkü nimetlere ulaşıyoruz gazaptan ve dalaletten korunduğumuz zaman. Sırat halldiğine en amte aleyhim hatırlayın kendilerine nimet verilenlerin yollarına ulaşıyoruz o nimetlere ulaştığımız zamanda canı gönülden Elhamdülillah Allah'ım senin yolun ne kadar güzel senin dinin ne kadar güzel sen ne kadar bize doğruyu söylemişsin şükürler olsun sana hamd olsun sana demiş oluyoruz tabi burada <gülüyor> şimdi başıma iş açıp konuyu bir ders daha uzatmayayım ama neden eşşukrulllah değil de Elhamdülillah yani bu yolun böyle çok da hep böyle sevinç, ferah, fahur bir şekilde geçmeyeceğini bize hatırlatır. Çünkü hamd e, sıkıntı zamanında da söylenir. Şükür ise sadece ferahlık zamanında söylenir ve daha kuşatıcıdır hamd. Hamd daha kuşatıcıdır. Çünkü e, bir bela ve mihnet anında da hamd olsun Rabbime demek. Yani ben ondan şikayetçi değilim. Bana ne verdiyse razıyım demektir ve büyük bir mertebedir hamd mertebesi bu açıdan bakıldığında ve bu safi nimetlere Kemal ile Selametle ermiş, hakikaten Mesut ve Mahmud övülmüş, gayri mağlup mağdub gazaba uğramamış ve gayri dal sapıtmamış Zevat tarafından takip edildiği tarihen meşhurdur. Yani hakikaten bu Fatiha'da anlatılan bize sapıklıktan korunmuş, gazaptan korunmuş, nimetlere ulaşmış, işte sevinç içinde kendi bütün yaşam yaşantısını, bütün imkanlarını Allah Teala'ya kulluğa hasretmiş. Efendim ve bu hant duygusunu yani Allah'ım ne kadar güzel senin yolun, senin dinin e, duygusunu bil fiil bu dünyadayken yaşamış ee, insanları biz tarihen biliyoruz şimdi buradan bir yere getirecek sözü burayı iyi takip edelim ee, bunların takip edildiği tarihen meşrut şahit oluyor buna ve tecrübeten malum bulunan büyük aşikar düz doğru hak yolu istikamet yolu İslam bu demek İslam Hiçbir şekilde gazaba ve dalalete düşmeden yani deneme yanılmalara gerek kalmadan, burnunun sürtülmesine gerek kalmadan, yanlışlara dalıp dalıp aa bu yol çıkmaz sokakmış demeye gerek kalmadan, dosdoğru öyle bir yol ki o yola girdiğinde dosdoğru nimetlere ulaşıyorsun. Ve o nimetlere ulaştığın için de Allah o yolu yaratan ve sana bunu muvaffak eden, seni buna muvaffak eden, ee, yaratıcıya hamd ettiğin, şükrettiğin bir yol yani. Ve bu da yani o e, nazari değil, bir teori değil sadece hem de sabit böyle oldu. Yani bu yola girenlerin e, Cenab-ı Hakk'a hamd edilecek dünyevi uhrevi nimetlere gark olduğu hem de sabit. Bu din ile tedeyyunun, diyanetin mebdeyi Yani bir insanın bu tarif edilen dine tabi olarak dindar olması tırnak içinde. Yani İslam'ın dindarları öyle diyelim. İslam'ın dindarlığı, diyanetin mebdeyi, İslam'daki dindarlığın kaynağı evvela Allah Teala'yı tanımak. Onu anlıyoruz çünkü ilk üç ayet bize Allah Teala'yı tanıtıyor. Yani senin dindarlığının kaynağı inandığın Rabbi bir defa tanımak. Ve ona iyyâke ne'budu ve iyyâke neste'in diye kemali tevhid ile yani senden başkasına asla kulluk etmem, senden başkasından asla yardım dilemem diye kemali tevhid yani Allah'ı birlemenin en mükemmel noktası ile ahdü misak bir sözleşme bunları hep anlattık zaten özet şu anda bu. E, o yüzden tekrar oluyor hepiniz için ve ondan sonra da kemali sebat ve ihlas ile arkasından yani e, Cenab-ı Hakk'ı tanıdık ilk üç ayette. Sonra onunla bir sözleşme yaptık. Tanıdığımız bu Rabba, Ya Rabbi ben senden başkasına asla kulluk etmem. Böyle bir Rabbim var benim. Ondan başkasına asla kulluk etmem. Asla yardım dilemem diye e, içimizde o tevhidi, tanıdığımız Rabb'ın biricik olduğunu yerleştirip onunla bir sözleşme yaptık. Ondan sonra da Kemal-i Sebat ve İhlas ile yani bu sözleşmede, bu verdiğimiz sözde sabit olabilmek, sadık olabilmek için ne yaptık? Arkadaşlar icabını icra için. Yani bu İyyake na'budu ve İyyake nestaîn ne demek? Yalnız sana kulluk ederim, yalnız senden yardım dilerim ne demek? Allah'tan bir emir geldiğinde, Allah'tan bir ayet geldiğinde onu görmezden gelebilir misin? İyyake na'budu ve İyyake nestaîn diyen. Allah senin için bir şeyi takdir ettiğinde e, tamamen kaderle ilgili yani mutlak kaderle ilgili bir hususta onu e, görmezden gelebilir misin ya da işte ondan şikayetçi olabilir misin bir düşünün yani İyyâkena abudu dediğimizde biz ne demiş oluyoruz ve in dediğimizde işte buna bu sözleşmede mükemmel yani kema, kemal düzeyinde bir sebat ve ihlas ile icabını icra bu, bu verdiğimiz sözün gereğini yerine getirmek için hukuku ve zaifin haklarımız neler, görevlerimiz neler? Bu sözleşmede biz ne gibi haklar kazanmış oluyoruz, ne gibi sorumlulukların altına girmiş oluyoruz? Bunların bütün hududunu, sınırlarını... Kulun hakları neler Allah'a kulluk ederse, bu sözünde durursa Allah Teala ona neler vaat ediyor, durmazsa neler var, neler söyleniyor, neler haber veriliyor. Bunları bildiren ve üzerinde suhulet ve selametle yürünmek mümkün olan yani bu sırat-ı mustakim de bu sözleşmeye ayet de böyle şey değil. Ee, işkenceli, böyle işte insanlık dışı, çok az kişinin ancak başarabileceği fevkalade bir hadise değil. Üzerinde kolaylıkla ve selametle yürünmek mümkün olan müstakim, dost doğru bir cadde-i şeriate hidayet. Yani işte Fatiha'nın arkasından artık bu bir açış... E Suresi çünkü Fatiha'nın arkasından gelen bütün o bilgiler bize burada yaptığımız bu sözleşmeye göre biz nelere riayet edeceğiz, nelere göre yaşayacağız, nelere dikkat edeceğiz, buna göre neler kazanacağız, bu sözleşmeye riayet ettiğimizde uymadığımızda neler kaybedeceğiz. İşte bütün bunları bize bildiren efendim yani ilmen irşat ve amelen tevfik talep eylemektir. Yani biz e, ihtine sırat al müstakimde de ne demiş olduk? E, ya Rabbi ben seninle bir sözleşme yaptım, sana bir söz verdim ama sen de bana yardım et, bana hidayet nasip et, ben bunun yani sana kulluğun bütün sınırlarını, bütün şartlarını ben kendi kendime bulamam demiş oluyoruz. Ve Cenab-ı Hak'tan hem ilmen bizi irşad etmesini Allah'ın o dosdoğru yolunun ne olduğu konusunda bizi aydınlatmasını hem de amelen buna muvaffak etmesini bu öğrendiğimiz şeylere uygun yaşamayı da bize nasip etmesini talep etmektir ki bu şuurlu talebin cevabı yani o son üç ayette bir talepte bulunuyoruz. Dost doğru bu yolda bizleri sabit kılmasını, o yolda o yoldan sapanların ve gazabı hak edenlerin yoluna değil de o yola tabi olup nimetlere erişenlerin yollarına bizi eriştirmesini Cenab-ı Hak'tan diliyoruz. İşte bu talebin cevabı nerede gelecek arkadaşlar? Fatiha bir dua ve niyazla biter. Bu dua ve niyazın cevabı da sureyi Bakara'nın başından itibaren başlar. Hatta derler ki gayril mağdubi aleyhim velad dalin konuştuk bunu uzun uzun. Biliyorsunuz mağdubi aleyhim ağırlıklı yoruma göre Yahudiler velad dalin de Hristiyanlar. Ve Bakara suresi ağırlıklı olarak İsrailoğullarından bahseder. Ali İmran suresi de detaylı olarak Hristiyanlardan bahseder. Bu açıdan yani bu iki sure Fatiha suresindeki bu doğamızın Evet, Bu duamızın cevabıdır Bakara ve Ali İmran sureleri. Demek ki talep ve diyanet bizden, din, şeriat, hidayet Allah'tandır. Diyanet burada unutmayın dindarlık demek arkadaşlar. Yani Allah'ın yoluna girmeyi talep etmek ve bu konuda samimi dindar, samimi dindarane bir kararlılık göstermek bizden. Din, şeriat ve hidayette Allah'tan. Yani Allah'ım ben senin rızana beni götürecek dost doğru yolu yaşamak istiyorum dediğimizde Cenab-ı bize bu dost doğru yolu bildirmesi Efendim nasıl diyelim bu dos doğru yolu bilmek ve bulmak bize bırakılmamış Allah Teala onu bize bildiriyor. Bu tabii çok üzerinde saatlerce konuşulabilecek bir konu ve hakikaten İslam alimleri neredeyse bunda müttefiktirler ki Allah'ın bütün nimetleri içerisinde arkadaşlar en çok şükür gerektiren insanın en çok şükretmesi gereken nimetlerin başında vahiy gelir. Yani Allah Teala bize vahiy ile Nasıl diyelim bu dünyadaki her adımımızın bir neticesi olan ahiretimizde neyle karşılaşacağımızı bu dünyada hangi adımları atarsak ahirette bizi nelerin beklediğini önceden bildirmeseydi çünkü bunu bizim kendi aklımızla kendi tecrübemizle bulmamız hem imkansıza yakın çok zor. Hem de mümkün olsa bile çok geç kalmış bir tarihte bulabilirdik. Yani 70-80 yaşımıza, 60 yaşımıza geldiğimizde belki fark edecektik yaptığımız şeyleri, şeylerin bizi nereye getirdiğini. İşte daha hayatın başındayken samimi bir dindar için, ne doğrudur, ne yanlıştır, neyi nasıl yapacak, ahlak neyi gerektiriyor, inanç neyi gerektiriyor, ibadet edecekse nasıl edecek bunların hepsinin açık ve net bir şekilde tartışmasız bir şekilde bildirilmiş olması Allah-u Teala'nın büyük lütfudur. Demek ki talep ve diyanet bizden din, şeriat, hidayet Allah'tandır ve bu hidayet iki nevidir. Allah'ın insanlığa hidayet etmesi iki, iki çeşittir. Biri ilmi olan irşat yani bize doğruyu ve yanlışı söylemesi, göstermesi, bildirmesi. Diğeri fiili olan tevfiktir. Diğeri de bizim davranışlarımızın o öğrendiğimiz hakka uygun olması, yani amelde bunu başarmamız. Ameli olarak, fiili olarak tevfik, bizi muvaffak kılmasıdır. Hidayeti Cenab-ı Hakk'ın. Dolayısıyla biz ihtinastıratel müsteqim dediğimizde ne demiş oluyoruz? Her gün defalarca bu duayı boşuna yapmıyoruz arkadaşlar. Ya Rabbi bana doğru yolu göster ve beni o doğru yola girmekte muvaffak et, muvaffak kıl demiş oluyoruz. Kur'an-ı Azim, irşad-ı ilmi talebinin cevabıdır. Yani e, Kur'an vahyi e, önümüzde duran bu kitap bizim ilmi irşadımızın, ilmi irşat talebimizin cevabıdır. Biz Cenab-ı Hak'tan Ya Rabbi bana hidayet et, bana doğruyu yanlış göster dedik. İşte Kur'an önünde sana doğruyu yanlışı anlatıyor. Tevfik-i fiili talebinin cevabı peki bu hidayetin bir de davranış boyutu var. Ya Rabbi bu doğruyu yanlışı bilmem sadece yetmez beni buna muvaffak kıl da demiş oluyoruz ihtinası rahat al müstakim dediğimizde bunun cevabı da bu irşadı kabul ile bugün bu dersi yapmamam için bütün şartlar birleşmiş arkadaşlar kusura bakmayın lütfen tekrar tekrar özür diliyorum hepinizden ama bitireceğiz yani <gülüyor> evet Allah <gülüyor> öyle diyelim. Tevfik-i fiili talebinin cevabı da bu irşatı kabul ile diyaneti tafsiliyede her an ve her lahza baki olacaktır. Yani Allah Teala'nın gösterdiği bu irşadı kabul edenler için efendim dindarlığın bütün detaylarında Cenab-ı Hakk'ın senin elinden nasıl tuttuğu samimiysen gerçekten öğrendiğin şeyi yaşamak istiyorsan e, hayatının bütün detaylarında her an her lahza bunu göreceksin, yaşayacaksın. Arkadaşlar burada tabii şimdi ara vermek de istemiyorum. Yetiş bitirelim diye. Eee Burada mesele, benim acizane kanaatim, mesele bizim samimiyetimiz ve kararlılığımızdır. Bizim arkadaşlar doğruya muvaffak olamayışımızın temel nedeni tereddütlerimizdir. Doğru hakkındaki tereddütlerimizdir. Yani şöyle diyelim, bunu bilirsiniz. Yani hazırlandınız, çıktınız, hazırlanıyorsunuz, diyorsunuz ki işte saat 8'de yürüyüşe gideceğim. Diyorsunuz. Ve ona göre de hazırlığınızı yapıyorsunuz. Son işte yarım saat burayı bir dinliyorsunuz mesela. Kararlısınız yani. Burada engel çok azdır. Ama bugün acaba yürüsem mi dediğinizde bir sürü engel çıkar arkadaşlar. Din de böyledir. Yani namazı kıl kılmaya kararlı olduğunuz zaman onun ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Ama acaba namaz kılsam mı? Acaba namaza başlasam mı? Ya da ne bileyim yani işte... Hani bu vakti ne yapsak falan dediğinizde arkadaşlar birçok engel çıktığını göreceksiniz. Dolayısıyla tevfik-i fiili yani amellerimizin bu irşada, Cenab-ı Hak bize doğru yolu gösterdi, bizi irşad etti. Bu irşada bu bilgiye uygun bir şekilde gerçekleşmesi de efendim her an her lahza Vaki olacak bunu göreceksiniz işte dini İslam böyle bir kanunu haktır yani şunu diyeceğim arkadaşlar Cenab-ı Hak hiç kimseyi durup dururken kendisinde hiçbir zayıflık veya hiçbir yanlışa temayül yokken durup dururken Allah Teala hiç kimseyi saptırmaz ama şunu da bilelim ki iman ettim demek bir netice değildir iman etmek bir imtihan sebebidir. Ankebut suresinde belki gelince oraya da o ayeti belki okuruz, bilemiyorum şimdi. Efendim diyor ki Rabbimiz hemen başında Ankebut suresinin evet, hasiben nasu en yutraqu en yaqulu ahmenna ve humla yuftenu. İnsanlar iman ettim deyince bırakılı verecekler ve hiç imtihan edilmeyecekler mi? Öyle mi zannediyorlar diyor. Ali İmran suresinde de Allah müminlerin temizini pisini birbirinden ayırana kadar onları kendi hallerine bırakmayacaktır diyor. Yani bakın müminlerden bahsediyor. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَدَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ e, Demek istediğim şu ki arkadaşlar, e, imanımız hayat boyu muhafazası gereken, e, tekamülü gereken, bakımı özeni, özen gösterilmesi gereken, bir e, hazinedir, bir kuvvettir bizim içimizde ve eğer bu konuda biz kararlıysak onunla ilgili imtihanları o kararlılığımız sayesinde geçeriz. Burada Cenab-ı Hak hiç kimseyi tekrar ediyorum e, kendisinde bir zayıflık, kendisinde bir tereddüt, kendi imanında bir e, acaba yokken hiç kimseyi allah Teala durup dururken akşam mümin yatıp sabah yatağından Kafir olarak haşa kaldırmaz. İşte din-i İslam böyle bir kanunu haktır. Fatiha bunu tarif ederken mazmununu ispat için bidayetteki irşadat-ı akliye ve kalbiyeden sonra müşahede ve tecrübe-i şehadeti tarihiyeyi gösterivermiş ve başkaca hüccet ve burhana bile hacet bırakmamıştır. Ne diyor burada? E, Fatiha İslam dininin hak oluşunu bize bu şekilde anlatırken bu içeriğini bahsettiği konuları ispat etmek için e, bidayette ki irşadatı akliye ve kalbiye en başta işte Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir e, ilah olduğunu bize anlattı. E, akli ve kalbi e, şeylerle desteklerle bir bu, bu dinin bu yolun hak olduğunu bize gösterdikten sonra gayıril aleyhim birleyhim velat dale de ve enam aleyhimle de tabi Efendim ne yaptı tarihteki bunun örneklerinin var olduğunu bize söyledi işte kendisine nimet verilenler var gazap edilmiş olanlar var Efendim sapkınlar var tarihi örneklerini de gösterdi ve başkaca hüccet ve Burhan'a bile bir delile bile Hacet bırakmamıştır bunu da şüphe Edenler, bunda şüphe edenler misali şuhudi ve tecrübisini yani e, İslam'ın hak din oluşu Allah'ın bizim Rabbimiz oluşu ve Cenab-ı Hak ile kulluk ve tevhid sözleşmesi yapanların, buna sadık olanların, nasıl nimetlere mazhar olduklarını, her türlü sapmaktan ve gazaptan nasıl korunduklarını, Hatemul Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle, ashab-ı kiramının bu sayede mazhar oldukları, yani onların kulluğunu hatırlayın, inancını hatırlayın, Allah ile olan ilişkilerini hatırlayın. İşte on, o inanç, o kulluk sayesinde, Masar oldukları ni'am-ı ilahiyenin, ilahi nimetlerin azamet ve kutsiyetini tarihte gözleri kamaşa kamaşa okuyabilirler. Yani akli ve kalbi deliller sana yetmediyse diyor, tarihe bakabilirsin. Buna inananlar, bu, bu, bu süze, bu misaka tabi olanlar, sadık olanlar tarihte nereye geldiler? Elhamdülillah kitab-ı ilahi bir harfine bile halel gelmeksizin aynen mevcut. Rabbimizin kitabı tek bir harfi bile bozulmadan aynen mevcut. Ve sünneli nebeviye de mahfuz olduğundan, peygamberimizin sünneti de korunmuş olduğundan, dini İslam'ın hakikatine hiçbir inhiraf, sapma, hiçbir dalal, sapkınlık arz olmamıştır. Bunun için Kur'an mucizat Muhammediye'nin en bahire. Peygamberimizin mucizelerinin en yüksek delili, akli delili, tarihte onun hakkiyetine, sıdkı davasına şahittir. Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an'dır. Onun peygamberliğinin en büyük göstergesi Kur'an'dır. Ve tarihte o Kur'an'ın ve o peygamberin hak olduğunun e, peygamberlik iddiasına, efendim iddiasında sadık olduğunu şahitlik eder. Ve çünkü yalancı peygamberlerde gelmiş arkadaşlar hiçbirinin adını sanını bile bilmiyoruz. Ve bu suretle bizim için ilmi din akıl ve nakil ile memzuçtur. Din ilmi akıl ile de uyumludur, nakil ile de uyumludur. Yani tarihe bakarsak da Dine, e, dinin hak olduğunu anlarız. Akli delillere bakarsak da bu dinin hak olduğunu anlarız. Bunları sıtku ihlas ile tatbik edecek olan bu dinin ilkelerini... Doğrulukla yani hiç eğip bükmeden sıdkı ihlas ile sırf Allah rızası için bir, bir şey beklemeden bir hırs bir haset veya herhangi bir dünyevi garaz beklemeden tatbik edecek olan heyeti içtimaiyelerin toplumların bir tecrübe sabit olan aynı netayici elde edeceklerinde şüphe etmek için hiçbir hak yoktur. Yani nasıl o dönemde fetihler oldu bu kadar kısa sürede, nasıl yayıldı İslam o bilinen dünyaya, nasıl o günkü en büyük süper güçlere galip geldi, efendim o büyük medeniyeti nasıl kurdu, nasıl ekonomisini çok kısa sürede düzeltti, düze çıktı, yani hem dünyevi hem nasıl insanlar yetiştirdi, Nasıl veliler, evliyalar, efendim Allah dostları, edebiyatçılar, mutasavvıflar, şairler, ilim insanları değil mi? İslam bilim tarihine bakın. Bunu, bütün bunları nasıl yetiştirdi, o siyasi ve askeri muvaffakiyetleri nasıl yaptıysa eğer sen de diyor sıdkı ihlas ile bugünkü insan da buna sıdkı ihlas ile bu sisteme tabi olursa aynı neticeyi onun da alacağından şüphe etmek için hiçbir hak yoktur i̇lm fen namına, şimdi burada itiraz edebilecek olanlara bir cevap veriyor, ona da dikkatinizi çekerim. i̇lm fen namına böyle bir şüphe dermiyan etmek, dün beni tenvir eden güneşin yarın tenvir edemeyeceğini iddia, iddia etmek gibi kanunu istikrayı inkardır. Yani tabiatta bir düzenlilik, bir devam vardır efendim mesela işte su her su her zaman şu derecede kaynar kaynayınca buharlaşır işte ne bileyim şu kadar derecenin altına indiğinde donar yani ben o sudan örnek veriyorum şu kadar kan kaybederseniz ölürsünüz işte yaşamanız için şu şartlar gereklidir bunlar her yerde aynıdır her yerde aynıdır o zaman diyor ilmü fen namına hani dine karşı çıkıyorlar ya böyle bir şüphe derme yan etmek demek ilim ve fen adına dinin insanlığı tekrar aynı o geçmişte yaşanan mükemmel günlere eğer bugün de aynı samimiyetle yaşarsak eriştireceğinden şüphe etmek demek dün beni tenvir eden güneşin aydınlatan güneşin yarın tenvir edemeyeceğini yarın aydınlatamayacağını iddia etmek gibi bir Kanunu istikrayı inkardır aklın kanununu inkar etmektir fakat ilm-ü fende tecrübe ve istikraya pek büyük ehemmiyet atfeden Avrupalılar yani ilim ve fen müsbet bilimler söz konusu olduğu zaman empirik metoda yani te, deneysel metoda ve istikraya tü, tüme varıma sonuç çıkarmaya yani e, efendim pek büyük ehemmiyet atfeden Avrupalılar bu istikrayı yerinde yapmayarak işi efkar ediyorlar tam burada yani burada o zaman aynı şey burası, burası için de geçerli yani tarihte hiç işe yaramaz kimsenin tanımadığı bilmediği tarihi kayıtlara bile geçmemiş tarihleri boyunca bir devlet bile kurmamış bir topluluk e, bu dine inandığın da samimiyetle şu kadar zamanda buradan buraya geldi ve şöyle büyük bir medeniyet kurdu samimiyetle inandıklarında efendim ve yaşadıklarında sıtku ihlas ile diyor. Efendim şimdi bugün de biz aynı şekilde bu prensiplere göre yaşarsak aynı neticeyi neden elde etmeyelim? Ee, yani ilim, fende işte e, coğrafyada, astronomide, fizikte, kimyada istikrayı kabul ediyoruz da yani çıkarımlar yaparak sonuca ulaşmayı kabul ediyoruz da akli yöntemi burada niye kabul etmiyoruz? Çünkü dini İslam'ın künhünü esasında ve bir hakkın diyanetine haiz olan mebadide teharri ile istikra yapmıyorlar da şimdiki inhitat içinde yuvarlanan Müslümanlarda arıyorlar. Yani niçin böyle yapıyorlar? Niçin ee, yani dinin bizi tekrar aynı nimetlere, aynı seviyeye ulaştıramayacağını söylüyorlar. Bugün artık zaten Elmalı bugünleri görseydi ne derdi bilmiyorum. Hani e, insanların dine, dinden umudunun e, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. İyice kesildiği ve e, bırakın hani... E, Dışarıdan insanların bu din bize ne söylüyor diye araştırmasın dinin kendi içindekilerin bile artık bundan şüphe duyup uzaklaşmaya başladığı bir dönemdeyiz. Çünkü neden? İşte o yayılan şüphe tohumları, ekilen şüphe tohumları bitti, yerleşti, kök saldı. Niye? Neden kök saldı arkadaşlar? Çünkü biz şüphe toprağı oluşturduk gönüllerimizle, kalplerimizde akıllarımızda. Hiçbir zaman bir rahmetli hocamız öyle derdi. İşte her şeyi İslam tarihinde olan biten bütün kötülükleri Yahudilere atfedenler, münafıklara atfedenler, hep böyle bir komplo teorisi arayışında olanlar Müslümanların hiç mi kabahati yok derdi. Betona buğday serpseniz biter mi? Betona buğday serpseniz biter mi? Bitmez. Yani zemin uygun değilse arkadaşlar şüphe tohumları bitmez. Yetişmez orada zemin de o şüphe tohumunun yeşermesine ve yetişmesine ve kök salmasına uygun hale gelmiş olması lazım. Dolayısıyla kontrol edemeyeceğimiz dış şartları e, gerekçe olarak gösterip e, içinde bulunduğumuz halde kendimizin hiçbir sorumluluğu olmadığını iddia etmek yerine arkadaşlar. Evet, bu dış şartlar var. Evet, din, dinlerle büyük bir mücadele var. Ben acizane bunun sebebinin de kapitalist dünya düzeninin insanı bütün bağlarından kurtararak e, kapitalist çarkların karşısında tek başına bırakmak olduğunu düşünüyorum. Yani dışımızda böyle bir çaba var. Çok yönlü, çok boyutlu. Akademisiyle, psikolojisiyle, ekonomisiyle, reklamlarıyla, sosyal medyasıyla çok yönlü yani. Ama eğer bizim iç dünyamız, kalbimiz, imanımız çok böyle demir gibi sapasağlam olsa bu şüpheler gene de orada bir işe yaramayacaktı. Fakat büyük çoğunluğumuzda Yaradı maalesef. insanın doğası böyle. O yüzden de e, bakın hemen arkasından Bakara suresi nasıl başlıyor arkadaşlar? Fatiha suresinin hemen arkasından. Yani biz Cenab-ı Hak'tan nimet verdiklerinin yoluna bizi ilet. Bizi gazabı ermişlerin sapkınların yolundan koru. O yola biz gitmek istemiyoruz dedik. Dua ettik değil mi? Amin dedik. Kabul et ya Rabbi dedik. Şimdi Cenab-ı Hak cevap veriyor. Ve alikel kitap. Elif değerli dalikel kitap. Bu, ben size öyle bir kitap indirdim ki la raybe fih içinde hiçbir şüphe yoktur. Huden lil mütteğin kime hidayet verecektir? Arkadaşlar zayıflara işte korkaklara veya da yarı inanıp yarı inanmayanlara iki tane soru karşısında böyle bacakları titreyenlere imanı titreyenlere mi diyor? Huden lil mütteğin Allah'tan çekinen, Allah'ı sayan, Allah'ı dikkate alan, Allah'ın azabına uğramak istemeyen takva sahipleri için hidayettir bu kitap diyor. Yani evet, ortada bir kitap var. Bize hakkı batılı söylüyor, doğruyu yanlışı söylüyor, nereye doğru gittiğimizi söylüyor, anlatıyor. Ama bu bilgi kimin işine yarar? Kalbindeki iman çok kuvvetli olanın işine yarar. Evet. Bunlar hep üzerinde çok çok konuşulacak konular ama dediğim gibi biz bu akşam burayı e, okumayı tamamlamak istiyoruz. İnşallah başka vesilelerle bunları konuşuruz. din İslam'ın künhünü nerede arıyorlar bu şüphe tohumları ekmek isteyenler? Yani nedir bu din? Onu esasında ve bir hakkın diyanetine haiz olan e, menabide asıl kaynaklarında asıl dindarlığın göründüğü ilk dönemlerinde aramıyorlar da Oradan bir karara varmıyorlar da şimdiki inhitat içinde yuvarlanan, tamamen dağılmış, çökmüş efendim Müslümanların e, davranışlarında İslam'ın külhünü arıyorlar. Yani işte bu çok duyduğunuz bir şeydir. Ve baksana Müslümanların haline, ya bu Müslümanların haline bakıp mı İslam'ın ne olduğuna karar vereceğiz? Böyle yapıyorlar. Halbuki hakikat... Hal ile mazi beynindeki iki istikranın mukayesesinden çıkacaktır. Tamam diyor, haki, evet, bugünkünü de dikkate almalıyız. Hakikat nasıl ortaya çıkar? Geçmişte İslam'ı şöyle yaşadılar insanlar, vardıkları yer bu oldu. Bugün böyle yaşıyorlar, vardıkları yer bu oldu. İkisini mukayese edelim bakalım ortaya ne çıkacak? Şahane bir çıkarım arkadaşlar. O zaman görülür ki o tarih-i müstakim üzerinde cidden yürüyenlerle cidden yürümeyenler arasında büyük fark vardır. Ve bu fark bir terakki ile bir tedenni farkıdır. Yani cidden bu dini İslam'ın üzerinde cidden yürüyenler bu tariki i müstakimde cidden yürüyenler terakki etmiş. Bu işi ciddiye almayanlar tedenni etmiştir. Arkadaşlar yani şöyle diyelim. Bak güzel bir örnek geldi aklıma. Mesela işte olimpiyatlara hazırlanıyor biz sporcular. Ondan sonra bir tanesi, uyduruyorum ama şu anda tamamen, bir tanesi günde 8 saat çalışıyor, bir tanesi 2 saat çalışıyor. 2 saat çalışan bir seçmeleri bile geçemiyor. Farz edelim. Efendim 8 saat çalışan da madalya alıyor. Şimdi siz 2 saat çalışana bakıp, Olimpiyatlara hazırlanmak boş bir şeydir. Hazırlansanız bile başaramayacaksınız. Sonucunu çıkarabilir misiniz? Onu diyor işte Elmanlı Hamdiyazır. Bir işi ciddi yapanların o işten nereye vardıkları, ciddi yapmayanların nereye vardıklarına bakıp işin doğrusunun ne olduğunu ancak o mukayeseden biz anlayabiliriz diyor. Demek ki sadıklar, müterekki, Gayrı sadıklar mütedennidirler. Din işinde sadık olanlar terakki etmişlerdir, gelişmişlerdir, yükselmişlerdir. Sadık olmayanlar ise alçalmışlardır. Ahlakta da böyledir arkadaşlar. Ne zaman bir toplumda dindarlık, inanç düzeyi artmışsa ahirete iman, takva, ihlas bunlar artmışsa ahlak da yükselmiştir. Ne zaman dindarlık azalmışsa ahlak da azalmıştır. Demek ki din kanunu hak lakin diyanet na tamam ve gayrı sadık. Yani din hak kanun o ortada duruyor. Herkes için geçerli. Ama dindarlık tam değil. Diyanet din ile diyanet arasındaki farka burada dikkatinizi çekiyorum. i̇lm müfendeki her kanunu hak da böyle değil midir? Mesela iyi hesap bilen bir adam. Muamelatında o hesabı yapmaya üşenir de tatbik etmezse kabahat ilmi hesabındır denilebilir mi? Yani çok iyi hesap tutabiliyor fakat düzgün yapmıyor. O zaman düzgün yapmadığında bak hesap işe yaramıyormuş demek ki diyebilir miyiz? Ve mesela pis mikropların mazarratlarını bilen kimse... Sokaklarda gezdiği pabuçlarla oturduğu veya yattığı odanın içine kadar girmeyi itiyat ederse bin netice maruz olacağı felaketten mikrop ve hıfsız suha ilmini muahezeye hak kazanabilir mi? Yani kendisi uymuyor hijyen kurallarına. Sonuçta başına bir haller geldiğinde ya bu hıfsız ı suha, sıhhati koruma ilmi veya işte efendim... Mikroplardan bahsedenler de bize yanlış söylemişler bak biz gene bu kadar biliyoruz ama gene hastalandık diyebilir mi? Bilmek bir şey değil ki onu yapması uygulaması gerekir. İnsanlar kendilerini kanunu hakka, hakka uydurmakla mükellef iken o kanunu hakkı kendilerine uydurmaya çalışırlarsa kusur o kanunun değil o insanın olur ve zararına mahkum olan da insandır. gadab ilahi evvela bunu bilerek yapanlar için. Evet arkadaşlar buradan da iyi o zaman madem bilmeyelim yani çünkü bilmezsek sorumluluğumuz da az olur ona göre diyenler çıkıyor bazen. Arkadaşlar bilmemek e, bilme imkanı varken mazeret değildir. Bilmemek bilme imkanı olmayanlar için mazerettir. Bilmeyerek yapanlar da daha lindirler. Bunlar da çünkü on, bilmeyerek bile yapsan mesela diyelim ki bir mikroptan korunmadın ama bilmeyerek e sonuçta gene hasta olursun, gene o sonuç başına gelir ve bin netice o akibete mahkum durlar. Maat ne kadar üzücü ki diyor. Asr hazır insanların da, yani günümüz insanların da bilhassa din hususunda kanunu hakkı kendilerine uydurmak sevdası galip görünmektedir. E yani kendileri hakka uymak değil. Hakkı kendilerine uydurmak amacı galip görünmektedir. Ulumu funun ve sanayideki bu kadar terakkiyata rağmen, bu kadar gelişmelere rağmen ilimler, fenler, sanayiler, teknolojiler bu kadar gelişti. Bütün alemde ızdırabat-ı beşeriyenin sureti umumiyede, yani insanlığın ızdıraplarının genel olarak baktığımızda gittikçe artmasının sebebi de budur. Çünkü kendisi hakka uymuyor. Hakkı kendine uydurmak istiyor. Sırf şunu bile kendimize ilke edinsek arkadaşlar. Yani insan bakın her konuda hakkı uyamayabilir. Zayıfız biz çünkü. Yani bari hakkı kendine uydurmaya çalışma. Bari de ki ben yanlış yapıyorum. Allahım lütfen bana yardım et. Beni affet. Bu Seyyid listifar duası her fırsatta söylüyorum. Bakın diyor ki ve aqudu ke min shere masanarto. Duanın içinde geçen cümleye bakın. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım Allah'ım diyor. Sabah akşam bunu okumamızı söylüyor peygamberimiz. Uzunca bir duadır bir paragraf kadar. İçinde bir cümle böyle. Yani yaptığım şeyler var, bunların şerli sonuçları var. Allah'ım onlardan sana sığınıyorum de bari. Hayır öyle de yapmıyor. Bu nasıl bir kibir, nasıl bir kendinden emin olma hali arkadaşlar. Kendisini hakkın ölçüsü olarak, kendi yaşantısını, kendi gidişatını hakkın ölçüsü olarak görüyor. Ve hakkı kendisine uydurmaya çalışıyor. Bu ızdırabatı ancak tarike hakka sülük kat edebilir. Ne zaman biz hak yola tabi olursak, sülük o demek, hak yola tabi olursak, o yola girersek, efendim ancak o zaman bu ızdıraplar, bitebilir, kat edebilir. Allahümme ihtine sıratal müsteqim sıratallezine enamte aleyhim gayril mağdubi aleyhim velad dalin amin amin İcabet et, kabul et manasına bir isim fiil, ismi fiildir. Amin demeye de te'min denilir. Bu nazm-ı Kur'an'dan cüz değildir. Yani amin Kur'an'dan bir parça değildir. Bunun için musafa yazılmaz. Lakin Buhari ve Müslim'de dahi tahriç olunduğu üzere Aleyhisselatu vesselam Efendimiz buyurmuştur ki imam dalin dediği zaman hepiniz amin deyiniz. Çünkü melekler amin derler, amin demesi melaikenin aminine tevafuk edenin geçmiş günahları mağfiret edilir. Yani senin aminin, o yüzden de uzatıyorlar biliyorsunuz amin, hani böyle denk gelsin meleklerin aminine diye. Efendim böyle de bir müjde var. Diğer bir hadisi mevkufta ehli arzın saflarını ehli semanın safları vel eder. Binanaley yerdeki amin gökteki amine tevafuk ederse abit yani ibadet eden mağfur olur. Günahları bağışlanmış olur. Binanaley amin sünnet ile sabittir. Hem imam ve hem cemaat tarafından sirren yapılmalıdır. Hanefi mezhebine göre yani sessizce söylenmelidir. İmam gibi münferit olan yani tek başına kılan dahi sirren söyler demiş elmalı merhum. Böylece arkadaşlar Fatiha suresini 39 oturumda sizinle beraber Elmalı Yazırdan okumuş olduk. Rabbim bildiklerimizle amel etmeyi, bilmediklerimizi öğrenmeyi, efendim bu öğrenmenin son nefesimize kadar pırıl pırıl aklımızla devam etmesini, bu amelin ihlasla süslenmesini, Efendim her türlü riyadan, her türlü gösteriden, her türlü onay beklentisinden arınmış olarak sırf Allah'a yönelmiş olarak yapabilmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Ee, bize bu imkanı sunan fikriyat sayfasına da teşekkür ediyorum. Arkadaşlar çok uğraştılar nazımızı çektiler şu saatte bu saatte şu gün bugün diye hep bizimle meşgul oldular. Haklarını helal etsinler. Efendim Cenab-ı Hak bizi bu işe muvaffak ettiği için ona ayrıca şükranlarımı arz ediyorum. Efendim elmalı merhumun kabri nur olsun efendim günahları mağfur ameli makbul. Derecesi yüce olsun inşallah yeni nesillerimizden bu tefsirleri daha ileri aşamalara götürecek. Bakın bundan sonra Türkçe'de bunu geçecek bir tefsir daha bilmiyorum. Yani Türkçe'de yazılmadı herhalde. Ben o değerlendirecek pozisyonda değilim ama işin ehli de böyle söylüyor. Yeni nesilde inşallah büyük müfessirlerimiz, büyük müçtehitlerimiz, büyük muhaddislerimiz, büyük alimlerimiz efendim bize ışık tutsun. Gençliğimizin kalbine iman kuvveti versin Allah Teala. Arkadaşlar, insan bir şeye kuvvetlice inandığında, yani imanını tam ve noksansız hale getirdiğinde sapmamak için çok fazla bilgi, yani burada bilgiyi küçümseydiğim veya önemsizleştirdiğimi düşünmeyin. Çok çok fazla bilgiye ihtiyacı yoktur. Ya da şöyle söyleyeyim, çok fazla bilmek sapmayacağımız anlamına gelmez. Bir şey inandığımız bir değeri kendimize ve başkalarına açıklayabilmek için de çok büyük alim olmaya ihtiyaç yoktur acizane kanaatim. Gerçekten sağlam bir iman bize çok basit cümlelerle çok basit birkaç cümleyle hatta o inandığımız esası bütün dünyaya rahatça anlatabilme açıklayabilme gücü verir. Ama herkes iman edecek diye bir şey yoktur arkadaşlar. İnsanların inanması bizim elimizde değildir, anlatanın elinde değildir. Eğer öyle olsaydı Efendimiz'i dinleyen herkesin iman etmiş olması gerekirdi. Bu da bir tesellidir bizim için. Tabii ki her, bu görevi, bu kulluk vazifesini her zaman bir öncekinden daha iyi bir seviyeye taşımak da Bizim sorumluluğumuzdur ama efendim neticeye ulaşamadığımızda bedbinliğe düşmemek için bu hakikati de göz önünde bulundurmamız gerekir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in tamamının tefsirini de bu şekilde efendim sizin artık bir başkasından benden veya başkasından beklemeden kendi çabalarınızla çalışmalarınızla inşallah çok daha hızlı etkin bir şekilde tamamına erdirsin tefsiri baştan sona okumayı nasip etsin. Elmalı Hamdi yazır. Evet çok zevklidir, çok güzeldir. Ama bir tefsir okumak için oradan başlamayı düşünmeyin. Arkadaşlar ilk kez okuyacak olanlar her zaman için benim tavsiyem Kur'an yolu tefsiridir. Hızlı bir şekilde çok notlar alarak çok iyi dikkatle ama hızlı yani böyle yıllara yayarak değil de böyle kısa sürede bitirecek şekilde. Kur'an yolu tefsirini bir yaz çalışması olarak çalışmanızı tavsiye ederim. Allah'a emanet olun hepiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun, hayırlı günleriniz olsun. Rabbim hayırlara muvaffak etsin her birimizi her daim.